Alo, alo. Erdinç Bey hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam Buyurun. Hocam, ben iki önce bir sinirsel bir rahatsızlık geçirdim. Geçmiş olsun. Sağlıklı ve razı olsun. Doktorumuz bana bir e, ilaç e, tavsiye etti. Hı hı. Ben bu ilacı kullanmaya başladığından sonra ibadetlerimde müthiş bir şekilde e, gevşeklik oluştu. Evet. İlacı aldığım zaman manevi olarak çökürtüğü oluyorum ilacı almadığım zaman bedelsel çökürtüğü oluyorum iki arada kaldım evet soralım Dinlen hocamıza dinen uygun mu bu benim maneviyatıma zarar veriyorsa benim bu bırakmam mı icap ediyor bu konuda hocam ne buyurur acaba evet inşallah cevabını birazdan vereceğiz teşekkür ediyoruz hayırlı akşamlar diyoruz evet erdic ve cana bak sağlık afiyet versin Abi. biz sağlığa da evet dikkat edilmeli ibadete de dikkat edilmeli deriz edilmeli deriz yani her ikisi de önemlidir sağlığa kavuşması mutlaka önemli bu konuyu yani ben bu ilaçları kullandığım zaman şöyle bir problem oluyor diye aslında doktorla görüşmekte fayda var. Yani başka bir ilaç acaba tavsiye edecek mi? Ee, başka bir çözüm yolu var mı? O noktada aslında doktorla görüşmeli. Ee, i̇nşallah geçicidir bu. Yani o ilaçları mutlaka kullanması lazım. Yani sinirsel dediğine göre e, bunun mutlaka bir ilaç tedavisiyle giderilmesi icap ediyor kanaatindeyim. Buna evet. doktor karar verecek. Böyle bir sıkıntı varsa doktoruyla görüşüp ibadetlerini de en azından farzını yerine getirmek suretiyle ifade edeceği bir pozisyon olmalı. Yani bu geçiş döneminde eğer sıkıntı oluyorsa hı hı. farzları kılmak suretiyle bu geçiş dönemini böylece atlatabilir. Eğer bununla çözebiliyorsa öyle yapsın. Ancak bu halini de doktora gidip Danışmak suretiyle ne yapabileceği noktasında doktordan mutlaka bir tavsiye alsın. Biz deriz ki sağlık çok önemlidir. E, Çünkü sağlığınız yerinde olmadıkça ibadet edemezsiniz. De yani sağlık evet. çok önemli. E, ama Cenab-ı Hakk'a ibadet de önemli. E, önceliği sağlığa vermek suretiyle e, ibadetleri de ihmal etmeyecek şekilde bir Sistem bir yapı oluşturmanın gayreti içinde olsun dualarımızda bu kardeşimiz ve diğer hastalarımız için olsun Cenab-ı Hak sağlık afiyet versin inşallah huzur içinde ibadetlerini yerine hem bu kardeşimiz hem de başkaları getirirler. Evet ama dini hayatına biraz hani ne diyelim usangaçlık veriyor diye bu ilaçları kullanma da diyemeyiz değil mi? Yani e, usangaçlık vermesi acaba geçici bir şey midir? Bu doktorlukla ilgili yani, bir mesele olduğu için. Bir etkisi galiba. Ha, uyuş, geçici bir dönem böyle var. olabilir. Ee, bu dönem zarfında farzları yerine getirebiliyorsa hiç başka bir şey düşünmesin. Hem ilaçlarını kullansın hem de farzları yerine getirsin. Hı hı. Şöyle de olabilir. Mesela ilacı kullanıyorsunuz size uyku yapıyor. Evet Uyursam akşama kadar uyanamam diyorsanız. Öyle namazıyla birlikte ikinliyi cem edin. Yani bak bayağı da kolaylık getiriyoruz. Hı hı. Ee, böyle bu da mazerettir. Ama tedaviye dikkat edin. Yani birlikte kılmak suretiyle de olabilir. Bu geçici dönemde sıkıntınızı böyle de giderebilirsiniz.